Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Teredi. Bugün sizlerle, stüdyodaki iki konumla beraber bir öğrenci etkinliğinden bahsedeceğim. Türkiye'deki en eski mimarlık öğrencileri tanesi. buluşmalarından bir tanesi. Herhalde en eskisi tek olarak. Ama önce onları tanıyalım. Ee. Buyurunuz efendim, tek tek <gülüyor> merhabalar ben Furkan Koçoğulları hı hı. E, Gebze'den Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde mimarlık okuyorum. E, bu yıl arkadaşlarımla birlikte Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması etkinliğini düzenliyoruz. Hı hı. Merhabalar ben Nimet Köse. Ben de Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencisiyim. Şu an Gebze Teknik evet. Üniversitesi artık. Öyle mi oldu? Evet, üniversite <gülüyor> oldu. Evet, biz arkadaşlarımızla bu yıl on dört Gebze'de gerçekleştireceğiz. Süper, valla e, ikinize de evet. teşekkür ediyorum evet. e, geldiğiniz için çünkü uzun bir yoldan <gülüyor> geldiniz. E, Gebze İstanbul'un bir ilçesi tabi. Evet, arada. E, evet, yani e, öyle şey gibi bu. E, hani Pluto gezegenler arasından çıkarıldı bir ara sonra tekrar geri döndü ya. <gülüyor> Neyse bu kadar diyeceğim daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> evet yani e, ulaşmak evet. falan e, çok şey ama ben e, yani Furkan senle e, bayağı hı. vakit oldu herhalde. Yani bir sene olmamıştır ama 4-5 aydan fazla. Evet fazladır. yazdan beri neredeyse. Evet haberleşiyoruz yani. E, şimdi daha önceki ben bir öncekiyle ilgili de hı. iletişimdeydim düzenleyen arkadaşlarla Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde evet. evet. gerçekleşmişti bir önceki. Hani onlar... Da çok uğraşmışlardı. Hatta e, Gürcistan'a falan böyle bir gezi evet, vardı evet, vesaire evet. falan ama insan şimdi düşünüyor yani Karadeniz ve cinahında bunu yapmak mı daha kolay yoksa İstanbul ve çevresinde mi? <gülüyor> Çünkü yani hani ulaşım gerçekten garip bir şey. Çünkü işte geçen gün havaalanından ben e, Beşiktaş'a 3 saatte geldim arabayla yani. <gülüyor> yani çok saçmaydı. 3 yani. <gülüyor> e, kez o süre içerisinde uçabilirdim. E, İzmir-İstanbul <gülüyor> arasında. Ama böyle de bir durum var yani. yani bu kentte ben yani tekrardan o emeğe hayranım bir yandan çünkü bir şekilde de işin etkisini yaymak için tabii şehir merkezinde de etkinlikler yaparak siz bunu duyurmaya çalışıyorsunuz katılımı arttırmak için. Yani bunlara gireceğiz aslında evet. bir amaç bir yandan bir amaç, amaç doğrultusunda yapılıyor tüm bunlar. Ama ulusal mimarlık öğrencileri buluşmasını biraz böyle anlatalım aslında hani bilmeyenlere nedir? Aslında UMUV'un çok, dediğiniz gibi çok köklü bir organizasyon. Neredeyse 20 yıldan fazla, 93'ten beri yapılıyor. Her yıl bir öğrenci grubu, hı hı. bir tema belirliyor. O tema üzerinden etkinlikler devam ediyor. 2010'dan beri yılda iki defa yapılmaya başlandı. Biz de semester'da yapılacak olan etkin düzenleyeceğiz. Hı hı. Genel olarak UMÖP'te şöyle bir şey var. Atölyeler düzenleniyor. Atölyelere işte belli katılımcılar başvuruyorlar. Onlara göre organizasyon ekibi ilk önce bunları seçiyor. Hı hı. Daha sonra yürütücüler işte ilk önce ondan sonra katılımcılar atölyeleri seçiyor. Bu şekilde ilerliyor. E, belli bir süresi yok. Belli bir zamanı yok. Hani bir günde de yapıp bu etkinliği bitirebilirsiniz. Hı hı. Bir haftada da yapabilirsiniz. En güzel aslında bizim en çok da ekibinde hep kendi söylediğimiz bir söz var. Her UMÖP onu sahiplenen öğrenci grubunun bir yorumu. Aynen. Biz de bunun üzerine bir etkinlik düşünüyoruz bunun üzerine bir etkinlik planlıyoruz. Ona girmeden öncekilerle ilgili öncekilerden biraz bahsedelim. Yani hem evet. önceki etkinliklerde emeği geçmiş olan tabii. insanlara da buradan tabii. sevgilerimizi gönderelim. E, Aklınızda kalan mesela tema ya da e, Hı -hı. işte şu buluşma enteresandı Hı -hı. falan diyebileceğiniz şeylerden biraz bahsedelim ki konuyu açalım. Hem evet. insanlar da merak duysunlar evet. bir araştırsınlar evet. baksınlar evet. bildiğiniz kadarıyla tabii ki. Yani e, ilk ÜMOP'a Antakya'da katıldık. Hı -hı. Furkan, ben işte okuldan bir arkadaşımız daha. Hı -hı. Enverli. Evet, Enver'le. İkinci ÜMOP katılım ise Trabzon'da oldu. Trabzon'un teması Red'di. Hı -hı. Yani Hı -hı. bunun üzerine atölyelerini kurguladılar. Yani... Antakya'nınki bir... de iz dönüşümdü. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Daha çok şehrin e, işte... Aslında şehir çok farklı bir kimliği var Antakya'nın. Aradaki nehir... ...eski ve yeni şehri bölmüş bir durumda mesela yani. O, onun üzerine bir temaları vardı. Çok keyifliydi. Antakya'nın kimliği çok güçlüydü. Evet. Ya şehrin kendi kimliği çok yani. güçlü. Evet. Kaç kişi oluyor yaklaşık? Ortalama herhalde bir şey söylenebilir. Orada çok bir 70-80 kişiydik. Trabzon'un neredeyse 100 kişiydik. Hatta 100'lük yani. Evet. 70-100 arasında değişiyor Hı -hı. genelde Hı -hı. aşağı yukarı. Peki şeyi nasıl gördünüz? Mesela şimdi... Ulusal Mimarlık Öğrencileri yani. Buluşması adında hı hı. olan bir şeyin bir yandan da bir iddiası var tabii ki. Pek çok yerden öğrenciyi buluşturmak gibi. Ee, katılım nasıldı? Mesela hani şey olabilir çünkü yani 60 kişi olur. 60'ı da bir üniversiteden olabilir. Ama yani nasıl bir şey vardı? Böyle gerçekten bütün ülke sattığını e, kapsayan bir şey evet. miydi yoksa nasıl oluyor? Benim gördüğüm yani kadarıyla... Hı hı sizin dediğiniz gibi tek bir üniversite hani yani çoğunluk olarak te, bir üniversitede yoğunlaşılmıyor zaten hı hı. E, katılımcıları belirlerken buna da dikkat ediliyor diye düşünüyorum hı hı. dikkat yani arkadaşlar söylemişti bunlar dikkat edildiğini hı hı. çünkü bu etkinliğin amacı çeşitliliği sağlamak yani hani her üniversiteden öğrencileri bir araya getirerek bu etkinliği gerçekleştirmek ki amacına ulaşsınlar insanlar bir şeyler paylaşsın ve daha hı. çok şeyler öğrensinler. ya yani ona o dediğinize dikkat ediliyor zaten hani etkinliğin ana yani etkinliği belirleyen Asıl şey bu yani. Aynı. Evet. Evet. Genel olarak katılım, Antakya'daki katılım daha çok Antakya çevresindendi. Hı hı. Böyle bir sıkıntı var aslında. Yani e, ulaşım da biraz sıkıntı öğrenciler için. Hı hı. Yani mesela şeydeki Trabzon'daki de, e, Trabzon'dan biraz daha şeydi, daha çeşitlilik fazla çeşitlilik vardı. vardı. Bir de onun sebebi de biraz yazın da olması da etkili. Hı hı. E, takvim de çok önemli. Evet. Çok güzel işler. Tabii dönem ortasında evet. bir de şey akademik takvimler ben de takip ettiğim için yakından Hı -hı. biliyorum yani. Akademik takvimler de birbiriyle Hı -hı. örtüşmediği evet, için. Her okulun Evet değil. mesela yani İzmir'deki okullarla İstanbul'daki okulların evet. sınav ve tatil dönemler arasında tam neredeyse bir ay bir aydan da biraz fazla bir kayma durumu var yani. Öyle olunca şimdi e, tatil döneminde düzenlenen bir etkinliğin e, evet. katılımını da etkiliyordur o. Tabii. Yani şu an dün hatta konuştum evet. arkadaşlarla Eskişehir'dekiler e, hocalarıyla konuşup bir jüri hmm. tarihlerini falan ertelemeye çalışıyorlar yani. E aslında bu bir şey. yandan da iyi bir şey. Evet. <gülüyor> Seferberlik başladı. Evet aynen evet. öyle. Çünkü e, yani bir bahane yaratıyorsun. Belki evet. o da konuşulmalı. Kendi aramızda konuşurken e, lafı Hı -hı. geçmişti. Hani bu işin üniversitelere bağlı olarak yapılmasıyla tamamıyla bağımsız bir öğrenci insetifi olarak yapılması Hı -hı. arasında ne farklar olabilir vesaire gibi diye konuşurken bir yandan tabii bu... E, ...takvimdeki uyumsuzluklar... Evet. ...iletişimin daha da sıkı olmasını ...bir bahane e, oluyor. Evet. Aslında o amaçla da... ...iyi. Şey peki... E, ...yani yurt dışında... ...ben biliyorum işte Hı -hı. EASA gibi... Nasıl? ...etkinlikler var. E, daha farklı küçük ölçekte olan Hı -hı. şeyler de var. Hı -hı. E, sizin... ...böyle yani kıyaslama yapmak anlamında... ...söylemiyorum ama... E, ...yani ulusal mimarlık... ...öğrencileri buluşması daha... ...teorik e, ve ne bileyim işte masa başı ürün üretilen bir şey mi oluyor? Yoksa evet. daha yapısal müdahalelerin olduğu bir şey mi oluyor? Yoksa böyle bir genelleme yok? Her tema, her sene, her yarı dönem kendi içerisinde kendi konusunu Hı -hı. ve yöntemini de getiriyor mu? Aslında dediğiniz Son gibi yani Hı -hı. masa başındaki workshop oranında bence genel olarak Türkiye'de de çok yüksek bir oranda bu gözüküyor. Hı -hı. Ben yani ESA'daki ortamı görme fırsatı buldum iki, Hı -hı. iki defa. Oradaki bir Ortam daha çok uygulamaya yönelik, daha çok birebir ölçekte ürün üretmeye yönelik. Yani genellikle çizgi hep masa başı ürünler aslında öyle. Şey tabii EASA'nın da ne olduğunu söyleyelim. O da Avrupa Mimarlık Öğrenci dedi. Birliği mi buluşmuş mu? O da buluşma. Yani o manada bakıldığı zaman belki arasında fark var gibi görünüyor ama... Ee, galiba bu biraz da şey yani desteklerle falan da alakalı Tabii, bence burada evet. bunu söylemenin de... Bir de mesela buradaki öğrenciler daha çok lisans düzeyinde öğrencilerin yaptığı bir etkinlik umarım. Şimdi Elsa'daki biraz daha yani meslek sahibi olmuş insanlar da var o işin içerisinde. Hı. Ve çok farklı destekler de alabiliyorlar. Sonuçta e, siz kıta, kıta içerisinde yani hı hı. bir iş yapıyorsunuz ve uluslararası bir iş yapıyorsunuz. Tabii ki kıyaslamak zor ancak orada yapılan doğru şeyler var. Hı hı. Onlar, onlardan esinlenebilir, güzel şeyler yapılabilir. Hı -hı. Biz de o, ya bir değişik bir yöntem belirtiyor. Şimdi Böyle. bu seni e, sizin dahil olduğunuz kaçincisi evet. oluyor? 14.5 14.5 buçuk. 14. Baya iyi bir <gülüyor> <gülüyor> rakam aslında. Ben hatırlıyorum evet. ya, dokuz, dokuz buçuk muydu? Yazın olan tam sayımı mı, yarım tam. sayımı. mı? Yazın tam. Dokuz gitmiştim buçuk. galiba ben. ben. Emin değilim, tam şimdi hatırlayamadım. 9 Eylül Üniversitesi'nde olmuştu. Bayağı su savaşlı falan bir şeydi. Evet. <gülüyor> İyi hatırlıyorum yani. Ee, bayağı da sıcaktı. Ee, peki şeyden bahsedelim. Ee, yavaş yavaş böyle... Evet. Şimdi Gebze'de e, olacak. Gebze Üniversitesi'nde olacak. <gülüyor> <Evet>. Gebze <gülüyor> Teknik. <Gevze gülüyor> Teknik Üniversitesi'nde olacak. Ee, peki şey... <gülüyor> yani şehirle olan ilişkiniz... ...ya da evet. e, ilçe ile olan ilişkinizin nasıl olacağını... Belki biraz böyle minik bu konuya girebilir Sonra bir araya gidebiliriz. Hı -hı. Ne tarzda kurguladınız biraz bu işi? Yani üniversite ya. içinde mi bu mesele kalıyor? Yoksa şehirle kurduğu bir ilişki vesaire falan var mı? Tabii ki de yani şehirle kurduğu bir ilişki var. Ama biz bunu insanlara hani doğrudan anlatmak ya da ne bileyim doğrudan hani anlamalarını sağlamak yerine Hı -hı. deneyimlemelerini, planlayarak etkinliğimizi gerçekleştirdik. Buna göre hani atölyelerimizi belirledik. Hı hı. Daha çok kendileri dene deneleyecekler ve kendileri algılayacaklar şehir. Yani doğrudan bir onlara bir dayatma ya da e, önlerine hazır bilgi koyma olmayacak yani. Kendileri çıkaracaklar sonucunu. Yani şehri kendileri algılayacaklar. Hı hı. Bu zaten e, bizim etkinliğin ilk yani asıl ana yani şeması bunun üzerine kuruldu. Daha sonra hani her kafadan işte hepimizden aşı olabilir, ağabey olabilir tarzında bir çalışma ortamı oluşturduk. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Bizim Gevzen'in şöyle bir durum var. E, Trabzon ve Antakya kadar güçlü bir kimliği yok Gevzen'in. Yani biz onları işte nasıl diyeyim hani onları gezdirebileceğimiz kadar güzel yerlerimiz ya da çok yerlerimiz yok. E, güzel yemeklerimiz yok. Ama bence deneyimleyebileceğimiz Sorunlu bir yer var bazı yerleriyle. Hı hı. Bunu deneyimleyeceğiz hep birlikte. Bunu hep birlikte yapmak istiyoruz çünkü Gebze'de böyle bir çalışma daha önce yapılmadı hı hı. ve böyle bir şeyin birikmesi orası için bir şeyin belgelenmesi iyi olacaktır. Bir yandan Onun üzerine kurduk bütün sistemi. Bir yandan da işte oranın böyle bir endüstri evet. e, ilintili bir kimliği de var Tabii. bir yandan da yani kend, işte bu tarihsel illa... olmak zorunda değil. ya da Aynen. doğal bir şeydi ama hani ilçe öyle kendisi bir kimliğe kavuşmuş Aynen. durumda yani ondan da çok. ...enteresan şeyler çıkacağını düşünüyorum... ...biraz detayına gireceğiz... Ee, Hı -hı. ...bir ara verelim, evet. e, ufak bir parça dinleyelim... ...ondan sonra devam Hadi. edelim... Feet and fading smiles. Can you feel me? Hey, you! Don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. To carry this stone. Open your heart I'm coming home mimarlık programındasınız. Ben Hasan Cenk e, Ulusal mimarlık öğrencileri buluşmasını e, konuşuyoruz. Dinlediğimiz parçayı anons etmeni ister misin Furkan? <gülüyor> Pink Floyd'dan. Hey you. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, harika. E, araya girmeden önce e, Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşmasının genel karakterinden ve evet. sizin e, 14. buçukuncusunu düzenlediğiniz <gülüyor> e, ve Ocak ayında gerçekleşecek evet. olan 12-18 Ocak, Ocak. 12-18 Ocak arasında gerçekleşecek olan etkinliğin e, aslında ilçeyle kurduğu ilişkiden Hı -hı. bahsederek devam etmiştik. Biraz konuyu açalım Tabii. bence. Hı -hı. Ne, nasıl bir şey tercih ettiniz konu olarak 14.5 için? Şimdi e, birkaç konsept belirledik. Bunlar Hı -hı. hangar ve durak konsepti. Hı -hı. E, deneyimleyeceğimiz mekanlara durak olarak adlandırdık. E, bunlar aslında bizim daha önceden e, belirlediğimiz noktalar olacak. Ama lineer duraklar değil. En çok işte Gebze'de e, aşındırılan mekanlar. Hı hı. Bunlar bizim e, Gebze içerisinde atölyeleri yapacağımız nokta olacak. Ya da atölye yürütücülerini yönlendirdiğimiz noktalar. Şimdi atölyeler gelmeye başladı bize. Hep o duraklara yönelik atölyeler de var içerisinde. Onlar da var. Ayrıca Hangar diye bir yer seçtik. Okul bizim kampüsün okulun kampüsünün. İçerisi çok eski bir kampüs aslında. Tohum sertifikasyonuna ait bir kısmı var. Nereye o kısmın tohum sertifikasyonu. Bu çok eski bir kurum. Hı -hı. Okulun hemen e, yanında bitişiğini, aynı araziyi paylaşıyorlar. Aynen. E, 1948 yılından kalma eski bina var. Bir hangar. Onun içerisinde e, atölyelerin hepsinin, onun içerisinde gerçekleşmesini istiyoruz. Orada gerçekleştiriyoruz. Akşamları orada işte bir varili e, yakıp e, <gülüyor> e, ısı, <gülüyor> etrafında <Güzel>. bir söyleşi, <gülüyor> tartışmalar bu şekilde ilerleyecek. Orada ya sıcak bir ortam mı yakalayacağız? Onu umuyoruz. Hı hı. Daha sonrasında... ...işte şehir deneyimlemesi için... ...öğrencilerin, katılımcıların... ...etkinliğin ikinci günü... ...bir şehir yürüyüşü planlıyoruz. Bir oryantiling. Burada ellerine işte... ...pusulalar verip, onları gruplara ayırıp... ...onlar Gebze'nin içerisine dağıtıp... ...bir yarışma gibi... Bir, birkaç saat içerisinde Gebze'de işte bir noktaları bulacaklar. Koşup gidecekler falan. Böyle bir şey planladık. Deneyimlemekten kastım da. Deneyimlemekten biraz önce. Evet. Kaybolmak iyi bir, evet. iyi bir evet. yöntem bunun için. İşte e, atölyeler var. Dört gün atölyeler sürüyor. Başvuru gezi. için gezi gezimiz var. Körfez'e bir gezi düzenleyeceğiz. Hı hı. E, Kocaeli tarafından. Ya bir yandan aslında alan evet. çok ilginç. Yani evet. Gebze'den sonrası bir bütün Körfez bölgesi. Evet. Yani e, bütün Türkiye'nin belki en yoğun endüstrileşmiş olan alanlarından Kesinlikle. bir tanesi. Kesinlikle. Ve endüstri odaklı kentsel gelişmenin evet. en net şekilde görülebileceği bir yer. Yani, El Kocaeli'nin tarihini o manada SKA kağıt, kağıt fabrikasıyla falan başlatırsak... ...yani küçük hı hı. bir kasabanın, bir e, cumhuriyetin ilk büyük endüstriyel yatırımı olan o fabrika ile beraber... ...nasıl büyüdüğü ve geliştiğini hani böyle bir tarihsel perspektiften baktığımız zaman... Bir de teşviklerle özellikle işte 50'ler sonrasında bütün endüstrileşmenin Güney Marmara'ya, daha mı, Kuzey Marmara'ya <gülüyor> İstanbul'un güneyindeki bu bölgeye yayıldığını da düşünürsek giderek ilginçleşiyor iş aslında. Bir evet. yandan deprem vesaire falan durumları da var. Yani hani bunlar Aynen. asla unutulmuş Hı -hı. şeyler değil. Bir yandan Kocaeli Hı -hı. çevresinde yani Gebze'ye evet. yakın olduğu için söylüyorum Nikomedia diye çok büyük bir evet. e, kent var. Yani Bizans'ın e, bir dönem e, başkentliğini de... ...yapmış hı hı. durumda yani, yani. Doğu ve ...batı olarak ayrılmadan önce. Çok ilginç ...bir yer aslında. Yani o manada bakıldığında. Ee, yani ...konu e, mekandan ...biraz bahsettik. Konudan bahsettik. Temamızdan bahsettik. Evet. evet ondan, onu biraz daha açalım. Ee, Temamız, bir de ben hı. yani bunu hani hı. ...oraya bağlayın diye söylüyorum. Hı. Mesela özellikle bu öğrenci etkinliklerinde e, ...destek evet. e, ...önemli Aynen. bir Aynen. nokta. Hı hı. E, yani bu e, ...maddi destek bahsettiğim şey... Malzeme desteği de olabilir. Hı hı. E, atölyeler vesaire atölye çalışmaları bunlar malzeme odaklı da yap yapılabilir. Hı hı. Ama şunu görüyoruz pek çok malzeme firması e, bir şekilde geleceğin e, tasarımcıları olacak insanları desteklemektense e, şu anda halihazırda hazırda pratikte bulunan insanları evet. yurt dışına gezilere götürmeye, e, <gülüyor> maçlara götürmeye, öncesinde hı hı. onları yedirmeye, içirmeye e, daha çok özen gösteriyorlar. Evet. E, ama e, çok çok... Ufak taleplerini öğrencilerin aslında çok büyük farklar yaratacak çok ufak taleplerini e, duymazdan geliyorlar, umursamıyorlar, önemsemiyorlar. Çok rahat geri evet. yani e, bunu hmm. hem ben kendi öğrenciliğim dönemindeki deneyimlerimden hem de şu an halihazırda hazırda e, pek çok e, eğitim odaklı etkinliğe hmm. aradığım desteklerden biliyorum zaten. Öğrenciler için daha da zor bu çünkü siz bunu bir şekilde kendiniz öğrenmeye çalışıyorsunuz, yaratmaya çalışıyorsunuz bu imkanları. Öyle demiş olayım ben. Konudan başlayalım. Sonra bir de bu destek kısmına evet. bunu bir çağrı olarak da söylüyorum. <gülüyor> Öyle. Konu nedir bu sefer? Biz temamızı geçit olarak belirledik. Hı hı. Ee, neden geçit diye sorarsanız, zaten temayı belirlene kadar bir sürü hani fikir geldi aklımıza. Bu yani şu ana kadar bahsettiğimiz Gebze'nin beyindeki yani yer ettiği nokta ne bileyim. Evet çok önemli. Bir o kadar da belirsiz yani tanımsız bir kimliğe Hı. sahip. Ve e, bir geçit durumunda yani İstanbul Kocaeli arasında. Evet resmiyette Kocaeli'ye bağlı. Fakat siz bile hatta biraz önce İstanbul'un ilçesi Hı. gibi falan dediniz. Hani biz bunu daha çok... E, yani Gebze bu yönüyle daha çok ön planda. Arada kalma durumuyla. O yüzden geçit olarak belirledik. Atölyelerimiz de zaten... Ee, ...yine bu temaya göre şekillendirmeye çalıştık. Hı -hı. Evet. Ee, peki yani bu şeyden bahsedin Hı -hı. bence... <gülüyor> ...destek arama sürecinde evet. yaşadığınız şeylerden... ...bunu e, dillendirmek önemli bence. Evet. Çünkü genelde şöyle bir şeyden, şöyle bir şey sanılıyor. Hani işte şu anda öğrenci pek kıymeti olmayan bir şey gibi görünüyor... ...ama sonra e, özellikle yapı malzemeleri satan firmalar... Hı -hı. E, <gülüyor> Yüksek evet. hacimli alım satım işleri yapan e, mimarların peşinden koşturuyor. Evet. Onları sağa sola uçuruyor, gruplar halinde yediriyor, içiriyor. Yani ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Yani doktorlarla e, ilaç sektörü arasındaki şeyi, e, e, evet, mimarlarla <gülüyor> evet. E, farklı özellikle mesela seramik sektörü vesaire falan çok şeydir, sıkıdır bu anlamda. Öyle ama öğrenci bir şey için talepte bulunduğu zaman yani yüz metrekare bile seramiği bazen çok görebiliyor Hı. bazı firmalar. Ya da işte ne bileyim herhangi bir yapı malzemesini yani çeliğinden Hı. E, Hı. ne bileyim hafif e, tuğlalarına kadar Hı. falan, e, beton tuğlularına kadar. E, nasıl geçti bu süreç? Bu süreç bence en zorlu kısmıydı. En yorucu kısmı aynen. Bir yıl boyunca e, yapı fuarına gittik. İşte Hı. firmalara birebir görüşmeye gittik. Ancak yaptığımız görüşmelerin neredeyse... ...yani yüz görüşmenin ancak... ...üçünden, beşinden cevap alıyoruz. Hı hı. Bu beşinden de ancak ikisinden bir olumlu... ...cevap alabildik. Ya bu konuda yine... ...önemli destekler aldık. Hı hı. Ancak tabii ki... ...bir etkinlik için... E, ...yani az bir desteği bir aslında. Hı hı. Bu hı hı. genel olarak Türkiye'deki öğrenci etkinliklerinin... ...bir sorunu zaten. Evet. Öğrenci Aynen öyle yani... ...kültürel herhangi bir etkinliğin de... Evet. ...aslında bu anlamda... E, ...şeyi e, yaşadığı problemler... ...çok hı hı. farklı değil... Hele tasarım odaklı işlerde bu iş daha da zorlaşıyor. Çünkü alışkanlık yani bu şekilde bir şeye destek olmak gibi bir alışkanlık da yok. İnsanlar için geri dönüşler yapılan... ...yani 100 öğrencinin bir araya gelip bir şey yapıyor olması her zaman için yeterli olmuyor. Evet. Çünkü ne bileyim bu ekonomik ticari örgütlenmenin kendi değerlendirme sistemi farklı. Yani sayılara bakıyor. İşte kaç kişiye ulaştı, nerede çıktı... E, sansasyon oldu mu falan <gülüyor> evet. ama yani tasarım eğitimi öyle bir şey değil evet. yani. yani uğraştığın konu belki sansasyon yaratmayabilir ya da milyonlarca kişiyi ilgilendirmeyebilir ama belki çok kritik 50 kişilik bir grubun hayatına bir şey katacak bir Kesinlikle. durum yani bu evet. e, onun belki anlaşılması lazım ama bunu tekrar şuna bağlamak için söyledim mesela çok farklı illerden ee, buluşmanın da en önemli önündeki engellerden biri ulaşıma dair olan problemler evet. kişilerin kendilerini Hı -hı. işte nasıl giderim nasıl dönerim me mevzusunda çözüm üretemiyor olmaları aslında ee, belki e, bir şey bu etkinlik için olabilir başka etkinlikler için olabilir bir şekilde bu destekler arttığı zaman en azından insanların bir araya gelmeleri e, daha da kolaylaşabilir evet. ve etkinliklerin kendi önü önünde açılabilir bence web sitesini ve inceleyebilecekleri ya yani meraklarını inceleyebilecekleri adresleri paylaşarak bitirelim ee, başvurulduların 10 aralığa kadar devam ediyor hı hı. başvuru için geçit teması ile alakalı serbest formatta üretebilecekleri bir şey istiyoruz hı hı. bir başvuru formumuz var www.wordpress.com sitesinde yayınladık zaten burada hı. başvuru formu gerekli bütün her şey var etkinlik takvimi yayınlandı hı hı. genel olarak blog adresinden duyuruları yapıyoruz buna paralar facebook'tan On buçuk yazıyla, 14.5 buçuk sayfasından <gülüyor> e, ulaşabilirler. <gülüyor> Twitter, Instagram ve Pinterest'te de adreslerimiz var aynı, aynı hesap adıyla. <gülüyor> e, bu şekilde tanıtıma devam ediyoruz. Harika. Ee, Şimdi bütün okullara afiş gönderiyoruz. Tamam süper. Bence <gülüyor> şeyden de çekinmeyelim söylemek için. Desteklerden mi? Hem destek. desteklerden, <gülüyor> hem yani maddi, manevi Tabii. desteklerden... ...hem de gönüllü olarak size mesela üniversiteler içerisinde... Evet. E, yani. ...posterin dijitalini gönderirsiniz... ...bir duvara asılması kalır... Evet. Ee, ...inanılmaz uzakta... ...yani sizin için e, evet, kilometrelerce evet. uzaklık bir üniversitede... ...bence eğer bizi dinliyorsa... E, ...öğrenci arkadaşlarımız... E, ...bu konuda da bence size yazsınlar... ...böyle ortaklıklar Hı -hı. ve paylaşımlarla... ...ancak bir... hani ...ulusal mimarlık öğrencileri buluşması oluyor... ...ancak o belli bir niteliğe kavuşuyor... ...o sonra e, belki uluslararası... ...dikkati çekecek evet. kadar... ...keyifli ve önemli bir şey haline geliyor... Ee, teşekkür ediyorum ben o uzun yolu teperek buraya geldiğiniz için. biz Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Ee, i̇yi günler. <gülüyor> Açık mimarlı. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı.